ومن يتع الله ورسوله فقد فاز سوزا عظيما أما بعد فإن أصبق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Muhterem Kardeşlerim Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Kardeşlerim Biliyorsunuz Bir müddettir Bir müddet Sahabenin Hayatından Bahsettik Peki neden Sahabenin Hayatından Bahsediyoruz Şimdi Öncelikle şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki bu ümmetin durumu bu ümmetin ilklerinin durumu bu ümmetin ilkleri ne ile ıslah olmuşsa biz de ancak onunla ıslah oluruz. O yüzden Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse şunu çok iyi bilir ki bu ümmetin insanlığın en hayırlısı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ondan sonra da en hayırlı ümmet Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabıdır. En hayırlı insanlar. O yüzden onlar Allah Resulü Salatu vesselamın ashabı yeryüzündeki gelmiş geçmiş en hayırlı nesildir. Onların tutumlarını, ahlaklarını ve hayatlarını öğrenmek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde yaşamak isteyen müminin önündeki yolu aydınlatacaktır. Tekim Allah azze ve celle diyor ki, onun, onların hikayelerinde akıl sahipleri için ibretler vardır. Ki sahabe Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ardından İslam'ın taşıyıcıları ve İslam'ın koruyucuları olmuşlardır. Allah onları, Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'a bir arkadaş, bir yoldaş olarak onları seçmiş ve onları dinlerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu İslam mesajını insanlara yaysınlar, anlatsınlar diye seçmiştir. Nitekim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle birçok yerinde sahabeyi ölmüş, onları temize çıkartmıştır. Ve yine sahabelerin hayatlarından hatırlayacak olursanız, onların yaptığı şeylere binaen, amellere binaen, Allah Azze ve Celle ayet indirmiştir. Nitekim, Kur'an'da diyor ki Allah Azze ve Celle, müminlerden hakkında Allah'a Söz verdikleri şeye bağlı kalan niceleri vardır. Onlardan kimi adağını yerine getirmiştir. Yani İslam yolunda, Allah yolunda şehit düşmüştür. Kimileri de vardır ki şehit düşmeyi, yani Allah Azze ve Celle'ye verdikleri sözü yerine getirmeyi beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Ahzat Suresi 23. Ayet-i Beni diyor ki Allah Azze ve Celle, öyle kimseler vardır ki, onları ne ticaret, ne alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten asla alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin sabit kalmayıp halden hale geçeceği günden korkarlar diyor Allah Azze ve Celle, Nur suresi 37. ayeti kerimesinde. Ve yine buyuruyor ki Allah Subhanahu ve teala Muhacir ve ensarın itlerinden olup öne geçenlerle ihsanla onları takip edenlerden Allah razı olmuş onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük kurtuluş budur. Ve yine buyuruyor ki Allah Subhanahu ve teala Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Onun beraberinde olanlar kafirlere karşı çok şiddetli ama birbirlerine karşı kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları Allah'tan ihsan ve rıza elde etme arzusuyla ruku ve secde ederek görürsün. Onların alametleri secdelerden dolayı yüzlerinde kalan eser secde eserleridir. Onlara Tevrat'ta verilen misal işte budur. İncil'deki misalleri ise şöyledir. Onlar filiz veren, sonra o filizi güçlendiren, ardından kalınlaşıp güçlenen ve kökleri üzerinde bindik hale gelen bir ekin gibidirler ki, bu durum Türkçilerin hoşuna gider. Onların böyle gelişip güçlenmeleri kafirlere kızdırmak içindir. Allah onlardan iman edip salih amel işleyenlere, mağsiret ve büyük bir günah vaat et, mükafat vaat etmiştir. İşte bu insanlar, bu sahabe insanlık tarihi boyunca eşine benzerine rastlanmamış bir sınıftır bu sahabe sınıfı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı her konuda hakikaten büyük başarı sağlamış insanlardır. Ve onlar tatvada ve verada en zirvede yaranmışlar İhlas'ta birer simge olmuşlar. İlim ve amelde birer meşale, davette ve harekette birer kandil olmuştur sahabe. Allah onlardan razı olsun. Onlar kalpleri Kur'an'dan ve imandan aldıkları adaletle, beldeleri cihat ve kılıçla fethetmişlerdir. Onlar bu din henüz yeni başladığında destekçileri olmuşlardır. Mal sahibinin malını vermede cimlik ettiği günlerde onlar hem malını hem canını vermişlerdir. İnsanların giysileri içine gömülüp gizlendikleri günde onlar bedel ödeyenlerdir diyor. Onlar Allah için harcanmaya hazır kalpler, bedenler, kanlar ve canlardı diyor. Onların kaygıları ne karınlarını doyurmak, ne şirk giyinmek, ne de lüks içinde yaşamak hiçbiri değildi. Bu dünyada herkesin bir kaygısı vardı. Sahabenin kaygısı ise La ilahe illallah sözünü yüceltmekten başka bir kaygıları yoktu. Mallarından Allah ve Resulü için harcadılar. Ama bu onları tatmin etmedi. Bundan sonra Allah Azze ve dille yolunda canlarını da koydular. Ve kanlarını akıttılar birçok eziyetlere maruz kaldılar. Ama bütün bu eziyetler, bütün bu işkenceler yine de dinlerinden kendilerini döndürmedi. Allah Azze ve Celle'nin tabiriyle Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. O yüzden eğer bir kimse birinin yolundan gitmek istiyorsa, işte sahabenin yolundan gitmesi gerekir. Çünkü onlar bu ümmetin kalbi en temiz olanları, ilmi en geniş ve yapmacılık yapmacılıktan en uzak ve hidayetçe en düzgün, tutunca en güzel olanlarıydı. Allah onlardan razı olsun. Onlar şeref çatısı altında dolmuş, cihadın gölgesinde yetişmişlerdir. Alınları yaratıcısının başkasına seyde etmedi. Kainatı yaratandan başkasına kulluk etmediler. Onlar amaçların en yücesi peşinde koştular. Allah rızası peşinde. Evet, işte bundan dolayı kardeşlerim, onlarla ilgili haberleri ve onların hayatlarını bilmek ve bu bilgileri Müslümanlar arasında yaymak bizim için yüce bir gaye, yüce bir görevdir kardeşlerim. Eğer onların hayatlarını bilirsek, onlar gibi yaşamak için çaba eder ve onların nasıl hayatlarındayken cennetle müjdelenmişlerse inşallah bizler de Allah'ın rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından oluruz kardeşlerim. Onların hayatlarını bilmek hakikaten bizim için çok önemli. Çünkü onlar İslam'ı bize doğru biçimden nakledenlerdir. İslam'ın öğretilerini koruyabilmek için onların tarihine gereken önemi hakikaten vermemiz gerekmektedir. Onları hayatta ne mal ne de herhangi bir şey ilgilendirmedi. Onlar ne dünyanın süsü ne de başka bir şaşası amaçlarından asla alıkoymadı. Allah'ı razı etme yolunda gayretlerini birleştirdiler. Niyetlerini ancak ve ancak Allah için halis kıldılar. Allah da onları şerefli nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olma şerefine nail kıldı. İşte tüm dünyaya Allah'ın dinini tam ve kamil bir din olduğunu, Allah'ın şeriatına hiçbir batılın karışmadığını ve kafirler, münafıklar, zalimler istemese de Allah Azze ve Celle'nin nurunu tamamlayacağını ispatladı da o kimseler. Bu seçkin insanların haberleri kalpler için bir ilaç, akıllar için aydınlık, model alacak kimsenin neredeyse günümüzde hiçbir şekilde kalmadığı zamanda model alınabilecek, örnek alınabilecek kimselerdir o sahabe. İşte bu seçkin insanların hayatlarını öğrendiğimiz zaman kalplerimiz dirilir. Onların izinden bitmek hakikaten insana büyük bir mutluluk verir. Sohbetimizin başında dediğimiz gibi hakikaten onlar Allah Azze ve Celle'nin bu e, peygamberin, son peygamberin ümmeti seçtiği en şerefli, en hayırlı insanlar nedir? Sahabedir. Allah onlardan razı olsun. Evet. evet. Bugünkü sahabemiz ise hakikaten bu ümmetin İslam dininin ilk müezzini. İslam, bir nebi, bir erkek, bir kadın, bir çocuk ve bir köle ile başladı. İşte bu köle, Bilal, Hadeşi dediğimiz veya diğer ismiyle Bilal i̇bn Rabah radıyallahu anhu'dur. Daha önce zikri geçti. Sahabeler İslam'ın ilk başında hakikaten çok büyük işkencelere maruz kaldılar. bilal Habeşi radıyallahu anhu bu işkenceden en büyük nasibini alanlardan bir tanesi. Ve kendisi Cümeh oğullarının kölesi. Annesi o kavmin, o kimselerin kölesi olduğu için o da annesinden dünyaya gelmiş ve yine o Cümeh oğullarının kölesi olmuştu, Siyahi bir köle. bilal Habeşi Allah kendisinden razı olsun. Evet, o Cümeh oğullarının ileri gelenlerinden bir tanesi Umeyye İbni Haleft'ti. Ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a peygamberlik geldiği zaman kendisi Müslümanlara en büyük işkenceyi yapanlardan bir tanesi. Ve kendi aralarında konuşurlarken Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a bir taraftan onlara inanmazken atabına işkenceler yaparlarken bir taraftan da Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın güvenilirliği, ahlakı hiçbir zaman yalan söylemediği ve sıtlıklı hakkında da konuşuyorlardı. Yani o hakikaten peygamberdi. Ama Ümeyye İbn Halef gibi insanlar ne yapamadılar? Bunu kendilerine yedilemediler. Muhammedül Emin dedikleri insan ben peygamberim la ilahe illallah dediği zaman ne yaptılar? Onu yalanladılar. İşte böyle bir durumda Bilal Habeşi de Onların sözlerini duymuş ve ondan sonra İslam'ı kabul edenler arasına girmişti ve İslam'ın ilk müezzini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in müezzini olma şerefine nail olmuştu. Müezzinlikle alakalı kardeşlerim, ezan okumayla alakalı, ezanın faziletiyle alakalı birçok hadis gelmiştir kardeşler. Bunlardan bir tanesinde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir kimse diyor 12 yıl boyunca ezan okursa cennet kendisine gerekli olur. Ezan okuduğu her gün için kendisine 60 ecir sevap ve kamet okuması sebebiyle de 30 ecir verilir diyor. Ve yine müezzin diyor sesinin uzandığı yer miktarınca mahsret edilir. Kazandığı ecir ise kendisiyle birlikte namaz kılanların ecri kadardır. Müezzin sesinin uzandığı yer miktarınca mağfiret olunur. Onun için her yaş ve kuru tanaklık eder. Müezzin kıyamet günü insanlar arasında boyu en uzun olandır diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İşte Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın müezzini Bilal i̇bn Rabah yani Bilal Habeşi inşallah bu bütün faziletlere kavuşmuş bir sahabedir. Evet. Dediğimiz gibi Allah yolunda hakikaten bilal Habeşi radıyallahu anhu birçok eziyetlere maruz kalmıştı. İbni Mesud diyor ki radıyallahu an Müslüman olduğunu ilk ortaya koyanlar şu yedi kişidir diyor. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Ammar, annesi Sümeyye Sıheyd Bilal ve Miktat'tır diyor. Allah Azze ve Celle hepsinden razı olsun. Amin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı amcası aracılığıyla, Ebu Bekir'i radıyallahu anh'u kavmi aracılığıyla, diğerlerine gelince, müşrikler diyor onları alıp, kendilerine demir zırhlar giydirdiler. Ve şiddetli güneşte beklettiler. Bilal dışında diğerleri onların istediklerini söylediler. O ise Allah yolunda kendi canını da kavmini de önemsiz gördü. Onu alıp çocuklarının eline verdiler ve onlar da onu Mekke yollarında dolaştırdılar. Bütün bu işkenceler esnasında Bilal, Ahad, Ahad diyordu. Allah bir, Allah bir sözünden başka hiçbir şey demiyordu. Daha önce anlattığımız gibi biliyorsunuz Ammar bin Yasir kıssasını anlatmıştı. Kendileri hakikaten öyle işkencelere maruz kalmışlardı ki sonunda o işkencelere dayanamayıp müşriklerin dediklerini demek zorunda kalmışlardı. Ama Bilal radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselam onlara bu tür işkencelere maruz kaldığınızda yapabilirsiniz ruhsatını verdiği halde Bilal Hadeşi radıyallahu anhu hiçbir zaman onların söyledikleri sözü söylememiştir ağzından tek çıkan laf ahad, ahad, Allah bir, Allah bir sözünden başka bir söz söylememiştir. Evet kardeşler, Ebubekir, Bekir radıyallahu anhu Mekke'nin düzlüğünde Bilal-i Habeşe'yi radıyallahu anhuya işke ince edildiği bir sırada Bilal'e rastlar. O Allah yolunda kendi varlığını hiçe saymış ve şu ebedi kelimeyi her zaman tekrar ediyordu. Allah bir, Allah bir sözünden başka hiçbir şey bilmiyordu. Bir keresinde yine böyle işkenceye maruz tutulduğu bir sırada Allah Resulü yanından geçiyor ve Ebu Bekir'e uğruyor. Keşke diyor elimizde bir şeyler olsa da imkan olsa da Bilal'i kurtarsak diyor. Ve bunu hemen Ebu Bekir radıyallahu anh bu sözü alıyor ve gidiyor o kavimden bilal Habeşi radıyallahu anhu'yu satın alarak onları, bilal Habeşi ne yapıyor? Azat ediyor. Evet. Sad rivayet ediyor ve diyor ki, Bizler diyor altı kişi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanındaydık. Müşrikler ona, Bunları yanından at ki bize karşı bir cüretkarlıkta bulunmasınlar dediler. Bu kişiler benimle beraber i̇bn Mesud Hüzeyl kabilesinden bir kişi ve isimlerini unuttuğum bir kişi daha idi. O anda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dilemesiyle bunu içinden geçirdi ve bunun üzerine Allah azze ve celle sabah akşam Rablerine ibadet eden kişileri yanından kovma ayetini indirdi. Evet Allah Azze ve Celle Bilal'in öfkelenmesinden dolayı Allah da öfkeleniyor. Kısada Ay İbni Amr diyor ki Ebu Sufyan bir grup içerisinde olan Selman Suheyt ve Bilal'in yanına geldiğinde onlar vallahi bu adam boynu vurulmayı hak ediyor dediler. Bunun üzerine Abu Bekir Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi bunu söylüyorsunuz dedi. Ve ardından Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olaya haber veriyor. O da ona ey Ebu Bekir belki de sen onları öfkelendirdin. Eğer onları öfkelendirdiysen bil ki Rabbini de öfkelendirdin dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir onların yanına giderek kardeşlerim sizi kızdırdın mı diye sordu. Ve onlar da hayır Allah seni bağışlasın kardeşlerimiz dedi. Bilal-i kardeşlerim. Müslümanların ilklerinden ve siyahi bir zenciydi. Zenci bir Müslümandı. Onunla Abu Zer el-Ghifari arasında ilginç bir olay geçiyor. Ve burada hakikaten sahabenin ne yüce bir ahlak üzere olduğunu ispatlıyor bize bu olay. Evet. Abu Zer el-Ghifari evet. radıyallahu anhu ile Bilal Habeşi bir konuda tartışıyorlar. Ve o konuda Abu Zer el-Ghisari radıyallahu anhu Bilal-i Habeşi'ye yebne sevde diyor. Ey siyahi kadının oğlu. Allah e, bilal Habeşi o kadar üzülüyor ki hemen evine gidiyor. Kapısını kapatıyor. Onu duyan Allah Resulü aleyhisselam Allah Resulü aleyhisselatü vesselam öyle bir insandı ki diyor biz sevindiğini ya da öfkelendiğini hemen yüzünden anlardık diyor. Abu Zer Allah Resulü'nün yüzüne bakıyor. Ve Allah Resulü'nün hemen çehresi değişiyor. Ve anladım ki ben hata ettim diyor. Ve hemen Bilal Habeşi radıyallahu anh'unun kapısına varıyor, kapısını çalıyor, kafasını Bilal Habeşi'nin kapısının eşiğine koyuyor kafasını. Ve ey Bilal diyor, vallahi ben bu eşikten benim kafama basarak geçmeden geçmedikçe ben diyor kafamı kaldırmayacağım. Bir yerde Bilal Habeşiden özür diliyor. büyük, büyük yapıyor. Ama Bilal Habeşi radıyallahu anhu ondan daha büyük bir hay, büyük bir ahlak üzere hareket ediyor ve diyor ki kalk ey Abu Zer. Vallahi ben Allah'a secde eden bir insanın kafasına basmam. Evet. Bütün sahabeler hakikaten kardeşlerim çok büyük meziyetlerim vardı. Çok büyük ahlak üzereydiler. Tıpkı kendilerini yetiştiren, kendi medreselerinde yetiştirdiği Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ahlakından ne yapmışlardı? ders almış kimselerdi. Allah Azze ve Celle onları vasıflarken Onlar kendi aralarında hakikaten çok merhametli. Ama bununla beraber düşmana karşı da kafire karşı da nedir? Çok şiddetli kimselerdi. Kendi aralarında neydi? Birbirlerine karşı çok merham Allah kendilerinden razı olsun. Evet, bilal Habeşi hakikaten diğer sahabeler gibi İslam'ı canı gönülden yaşayan birisiydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ki kalemlerin vasfetmekten aciz kalacağı kadar çok seviyordu. Ki bir keresinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'in yanına girdi ve yanında bir yığın hurma gördü. Bu nedir ey Bilal diye sordu. Ey Allah'ın Resulü, işte onu birkaç günde topladım ve sen geldiğinde ikram etmek için sırf bunları bir araya getirdin. 3-5 tane hurma. Ve bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki bunların cehennemde duman oluşturmasından korkmadın mı? Bunları İnfak et ey Bilal dedi. Arşın sahibi malını adaltacak diye de sakın korkma. Diğer bir seferinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi anhuya en büyük müjdeyi veriyor. Cennet diyor şu üç kişiye özlem duyar diyor. Ali, Ammar ve Bilal'dir diyor. Allah kendilerinden razı olsun. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir keresinde diyor ki Allah Resulü Bilal'i çağırıyor ve diyor ki ne yaptın da diyor benden önce cennete girdi. Ben dün cennete girdim ve önümde senin ayak izlerini işittim. Sonra küp şeklinde altın bir köşk gördüm ve bu kimindir diye sorduğumda Muhammed'in ümmetinden biridir birinin dediler diyor. Ben Muhammed'im dedim diyor. Bu sefer bu Araptan birisinin dedi diyor. Evet. Ben Arabım dediğinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem melek diyor ki bu Kureş'ten birisidir. E ben Kureş'tenim dediğinde bu sefer ona bu köşkün Ömer İbnü'l Hattab radıyallahu anhu'ya ait olduğunu söylüyor. Evet. İşte neden böyledir ey bilal ben senin önümde giderken ayak seslerini işittim diye sorduğunda Bilal diyor ki radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü her azen okunduğunda mutlaka iki rekat namaz kılarım, abdestim bozulur bozulmaz da hemen abdest alırım diyor. Yine başka bir rivayette gündüz ya da gece her abdest alışımda Allah'ın kılmamı taksit ettiği kadar namaz kılarım diyor Bilal Habeşi radıyallahu anhun. Yani her abdest almasından sonra Bilal Habeşi radıyallahu anh ne yapıyormuş? İki rekat namaz kıldığını söylüyor. Allah kendisinden razı olsun. Evet yine Bilal Habeşi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamla birlikte Medine'ye hicret edenler arasındadır. Peki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın müezzini Bilal Habeşi'dir dedik. ilk ezan nasıl başlamıştır? Müslümanlar Medine, Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman ilk işi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Hemen bir mescit inşa etmiştir. Bu sırada peki insanların namaza nasıl çağrılacak? Önceleri hiçbir şekilde bir midacı şubu olmadan ne yapıyorlardı? Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında birikip namazı bekliyorlardı. Ezan okunuyor. Sonra Müslümanlar ne yapıyorlardı? Muhacirler ve insan namaz kılıyorlardı. Şimdi dediler ki bu böyle olmayacak. Namaz için ne yapalım? Bir çağırıcı veya bir şeyler bulalım. Birileri dediler ki işte çan çalalım. Yok olmaz o Hristiyanların. İşte boru çalalım. Olmaz onlar Yahudilerin. Sonra sahabeden biri geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü ben rüyam bir rüya gördüm. Rüyamda bana şu sözler öğretildi. İşte Allahu ekber, Allahu ekber diye başlayan ezanın sözlerini söylüyor. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam inşallah bu hak bir rüyadır diyerek yüksek sesli olan, sesi gür olan Bilal Habeşi Radiyallahu anhu'yu çağırıyor ve Bilal Habeşi yüksek sesiyle o gür sesiyle ilk ezanı okuyan insan olma şerefine nail oluyor. Ve bilal Habeşi radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ölümüne kadar ne yapmıştır? Ezan okumaya, onun müezzini olmaya devam etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Amin. Evet. Bilal-i Habeşi'ye Mekke'deyken en çok kendisine eziyet edenlerden bir tanesi Umeyye ibn-i Ki Biliyorsunuz kendisi Bedir savaşında öldürülmüş ve o Bedir kuyularına atılmış isimlerden Mekke'nin büyüklerinden bir tanesi Abdurrahman i̇bn Auf diyor ki radıyallahu anhu Umeyye Hale İbni Hales Mekke'deyken benim arkadaşım diyor müşrikken o zamanlar benim adım Abdü Amr idi Müslüman olunca Abdurrahman adını aldım Bedir günü ona rastladım Yanında onun elini tutmuş olan oğlu Ali İbni Umeyye vardı. Benim elimde ganimet olarak ele geçirdiğim zırhlar vardı onları taşıyordum. Beni görünce ey Abdül Amr diye seslendi ben cevap vermedim. Bunun üzerine ey Abdül İlah dedi ben de buyur diye seslendim. Bana ben bu taşıdığın zırhlardan daha değerli değil miyim dedi. Yani bu esnada Umeyye İbni Halef Müslümanların eline esir olarak düşüyor Bedir Savaşı'nda. Ben de evet yemin ederim öylesin diye cevapladım. Sonra elimdeki zırhları attım, onun ve oğlunun ellerini tuttum. O bugün gibisini hiç görmedim, süt veren deve hiç mi ihtiyacımız yok dedi. Sonra onlarla yürümeye başladım. Bilal İbni Habeşi diyor, e, diyor ki olay kıssada, Bilal diyor, onu benim yanımda gördüğünde ben o ikisini götürmekteydim. Yani Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhu Umeyye İbni Halefi ve oğlu Ali ne yapmış? Kendisini esir olarak götürmekteydi diyor. Mekke'de Bilal'e İslam'ı terk etsin diye işkence eden onu kızgın Mekke arazilerine çıkarıp sırt üstü yatıran sonra büyük bir kaya parçası getirip göğsüne koyan ve ardından Muhammed'in dinini terk edene kadar terk edene kadar böyle kalacaksın diyen Ümeyye İbn Halef'in ta kendisiydi diyor. Bilal ona karşılık Allah bir, Allah bir demekten başka bir şey demiyordu diyor. Bilal Habeşi onu görünce Bedir Savaşı'nda Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh tarafından esir edilmiş bir şekilde görünce işte küfrün başı Ümeyye İbn Halef o mutlaka öldürülmelidir dedi diyor. Sonra ben dedim ki onlar benim esirlerimdir. O yine o mutlaka yok edilmelidir dedi. Sonra yüksek bir sesle ey Allah'ın yardımcıları işte küfrün başı Ümeyye İbni Halef dediler. Ve birden insanlar ne yaptı? Onun başına toplandılar diyor. Ve hakikaten Ümeyye İbni Halef gibi müşrikler ilk Müslümanlara çok büyük işkenceler yapmıştı. En vasid'e kızın Mekke çömleri, çöllerine, çıkartıyor. Onlara demirden zırhlar giydiriyor ve onların üzerlerine kocaman kocaman kayalar koyuyorlardı. Koyuyordu Ümeyye bin Halet. Ve Müslümanlar onu o şekilde görünce hemen başına toplandılar. Abdurrahman İbn As her ne kadar onlara engel olmak istese de her biri kılıç darbelerini vurdular ve Ümeyye bin Halet'i orada öldürdüler. Mekke set zaman Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam oranın fatiha olarak giriyor. Ki müşrikler Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı kendi toprakları doğduğu yer olan Mekke'den çıkartmışlardı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın kalbinde hakikaten Mekke'nin çok büyük bir yeri vardı. Ki Medine'ye biraz zor alışmış ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Ya Rabbi bize Mekke'yi sevdirdin gibi Medineyi de sevdir diye dua etmiş ve ondan sonra Medineyi sever olmuştur. Ki Müslümanlar Mekke'yi fethettikleri zaman Medine'li ensar Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın doğduğu ana vatanı olan Mekke'de kalacaklarını zannetmişler. Ama Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ensarı bir çadırda toplamış ve bütün ganimetlerin diğer Müslümanların yeni olan Müslümanlara verilmesini ve ben sizlerle geliyorum diyerek Medine'li Müslümanlara o müjdeyi vermiş. Allah Resulü Mekke'yi fethettikten sonra da ne yapmış? Medine'ye gitmiş, Ensar'ın arasında vefat etmiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'yi fethettiği zaman ne yapmış? Bilal Habeşi radıyallahu anhu Mekke'nin Kabe'ye tırmanmış ve yüksek sesiyle ezanı Muhammediye'ye ne yapmıştır? Orada ezanı okumuş ve Müslümanları orada İslam'a davet etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat etmiş ve bütün Müslümanlar gibi Bilal Habeşi de buna çok üzülmüştür. Nitekim Medine'deyken kendisi ezan okumaya devam etmiş birkaç gün ama Eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözüne geldiği zaman bilal Habeşi artık ilerleyememiş ve kendisi hıçkırıklara boğularak sesi çıkmamıştır. Ve 2-3 gün böyle devam etmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra halife olan Ebu Bekir Radiyallahu Anhu'dan kendisi için özür beyan etmiş ve ondan sonra 2-3 gün ezandan sonra kendisi ezanı okuyamayacağını söylemiş ve Ebu Bekir'den özür dilemiştir. Daha sonra Bilal-i Habeşi anhu Şam bölgesine e, icret etmiş, oraya gitmiş ve orada bir müddet yaşamış ve en sonunda da orada kendisi ölüm döşeğindeyken hanımı ne kadar üzücü diye seslenirken o da ne kadar güzel sevindirici bir olay ki ben sevdiğim peygamberim aleyhissalatu vesselam'a onun arkadaşlarına kavuşacağım diyerek ölümü kendisi için bir müjde olarak vermiştir. İşte Bilal Habeşi radıyallahu anhu son nefesini bu şekilde Şam bölgesinde e, vefat etmiş. Allah kendisinden razı olsun ve her ezanı Muhammediye okuduğunda muhakkak kendisine de inşallah oradan bir ecir olacağı ümidiyle Allah kendisinden razı olsun kardeşlerim. Amin. Hakikaten e, Bilal Habeşi de radıyallahu anhu da diğer sahabe gibi bu uğurda canını feda etmiş. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama her türlü şekilde siper olmuş ve onun ümmeti olma şerefine nail olmuş ve artı onun müezzini olma şerefine nail olmuş bir sahabedir. Allah kendisinden razı olsun kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakka hak bilip hakka tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rahmetinle cennetine girdirdin kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım amin. Allah amin. Allah Azze ve Celle bizi burada bir araya getirdiği gibi cennetinde girmeyi, cemalini görmeyi ve onun ashabına komşu olmayı bizlere nasip eylesin kardeşler. Subhanekallahü ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyk. Ve âhiru du'vânâ elilhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, Allah efendimizden razı olsun kardeşler. Haşlama pişmiş